Türk işi cowboylar. Türk sineması ve Yeşilçam'da çamda western. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Utku Uluer. ...değerli Açık Radyo dinleyicileri... Ben Deniz Utku Doğer... ...yine bir Türk İşi Kovboylar Radyo programında daha sizlerle birlikteyiz... ...yine bir salı günü... ...15 günde bir yayınlanan programımızda... ...ve yanımdaki değerli konuğum... ...15 gün önce de bizlerle birlikte olan... ...Sabahattin Bilgiç... ...hoş geldin tekrar... Hoş bulduk, merhabalar herkese... ...Sabahattin'le o kadar güzel bir konuya girdik ki dedik ki en sonunda bu plak... ...45'lik... ...işte Türk İşi Kovboylar müziklerini... ...iyice bir derleyelim... Hı hı. ...Sabahattin de çok hızlı bir şekilde bazı kayıtlara ulaşmış... Evet. Biz de sıcağı sıcağına hazır 15 gün önce bu konuyu çıtlatmıştık. O zaman iyice bir konuya girelim dedik. Aynen. Ancak o kadar ilginç bir konu ki bir program yetmeyecek gibi gözüküyor. Hı hı. Biz de o yüzden şu anda tabii bizi dinliyorsunuz ama biz de burada bir kayıda girmiş bulunduk. Çünkü en az 2 ya da 3 program çıkacak malzeme var önümüzde. Hı hı. Ve şarkıların pek çoğununda da dinletimisi gerektiğini düşündüm ben. Kesinlikle. O yüzden de hani bol müzikli, bol sohbetli, 45'likli Türk işi Kovboylar, müzikler, Türk Sineması, Yeşilçam sahnelerimiz öyle doldulu bir program bizleri bekliyor. Birkaç program bizleri bekliyor hatta. Evet. Biz artık fazla lafı uzatmayalım o zaman konumuza girelim. Şimdi seninle konuşurken bu Türk işi Kovboylar konseptini tabii programın başında belirtiyoruz. Türk Sineması'nda ve Yeşilçam'da yer alan Türk işi Kovboylar ancak bu konunun içinde ilerlerken farkına vardım ki Müziği de bunun içinden çıkartmak çok mantıklı değil gibi gözüküyor. Hı hı. Ee, sen ne diyorsun bu konuda? Çünkü sen de bayağı benim kadar artık derinlemesine araştırma yapıyorsun bu konuda. Yani ilginç bir konu. Hani başta böyle bir giriş yapmıştık gazete haberlerinden vesaire. Evet. Ee, şimdi dediğin gibi işin içine girdikçe... ...aa ne kadar çok şey varmış diye ben de bir şaşırdım. Şöyle ki işte Westen temalı Türkçe plaklar diye... Evet. ...bir bakalım ne var diye pop müzik tarihimizde bir araştırmam oldu... Baya bir örnek çıkardım Bir liste çıkardım bununla ilgili birebir yurt dışından Klasik cowboy Müziklerinin yorumlanması olsun hı hı. Bizdeki sanatçıların Bir takım kendi besteleri olsun Bu tarz Örnekler var bir, Yaklaşık bir 8-10 tane 45'lik Tespit ettim Sonrasında da 45'lik dönemi ve Hani cowboy filmlerinin Çakışması aynı e, döneme denk gelmesi e, sonrasında etkinin devam etmesi yine uzun çalar ve Hı -hı. kaset dönemlerinde de hatta 90'lı yıllara kadar gelmesi. E, bu da ilginç ama tabi bu e, müzik tarihimizde bir akım değil tabii ki bu hani evet. kovboy ya da yani türkisi kovboylar. Yani yerli sinema içerisinde bir akım olarak görülebilir. Hı hı. Ama tabii bu yani bireysel örnekler, bireysel çabalarla meydana gelen şeyler, bu şarkılar. Bir akım olmamış ama e, örnekler ilginç. İdarlanması gereken örnekler. Peki şöyle bir şey de söyleyebilir miyiz? Bu filmlerin bazı filmler e, hı hı. çok fazla ilgi gördükçe hı hı. belki sahnede kovboy kıyafeti giymesi de... Yani çünkü bu işte kovboy filmi furyası belki müzikleri de etkilemiş olabilir diye düşünmüştüm ben. Kesinlikle ya dünyada da zaten öyle. Hı hı. Yani country blues ve daha sonra e, rock and roll dönemi, hı hı. sonrasında e, enstrümantal müzik yapan ekipler, Shadows vesaire. Hani e, cowboy filminde çalınan müzikler, yurt dışında Hollywood'tan bahsediyorum. Bunların yeşil çama etkisi ya da e, müziğimize etkileri olmuş. Ama sinemada e, müziği etkilemiş gibi geldi bana. Sahnedeki kıyafetler ya da... Gerçi o konuya daha detaylı gireceğiz evet. senin ama... Şey, imajlar falan daha, evet. Hem imajlar hem de belki... Yani, Furya'nın da böyle ortaya çıkarttı bazı e, müzikler olmuştur diye. istersen evet, çünkü, şarkı şarkı evet. böyle Tabii çünkü da bir olur. moda olarak da... hani Hem e, sinemaya artı evet. sinemalardan sahnelere taşan bir moda. Evet. Yani şarkıcıların imajları... Hani kovboy şarkıları söylemeseler bile... E, i̇maj olarak sahneye e, Bunları yansıtan kişiler olmuş E tabi Yani şimdi e, şu, şu nokta birazcık da e, Açıklamak gerekiyor bazen işte ben 90'lar jenerasyonunda Hı -hı. işte müzik dinliyordum. O zaman işte Pearl Jam Nirvana çıkmıştı Hı -hı. ve grunge modası evet, vardı. Tabii. İşte grunge müzik aslında bir singles dedi bir, bir film ortaya çıktı. Aynen o filmden sonra. Öte yandan biz öğrendik ki meğersem işte Seattle'dan çıkmış bir de giyim akımı da varmış. İşte oduncu tabii, gömlekler. Tabii, ondan sonra farklı giyimler. Aslında biz tabii burada furya sineması bir etkilemiş dediğimiz zaman Hı -hı. aslında dünyada pek çok şey bunlar, hani punk ya da aynen. Ya pek çok örnek koyabilirim tabii. tabii. E, etkisi var. Hani Biraz da Türk işi Kovboylar ve yani sinemamızda yer alan Türk işi Kovboylar derken bu müziğin de ben e, ilginç olduğunu özellikle çıkarttığın e, listede film isimlerinden Aynen. E, ya da başka hikayeler var şimdi o detaylara girmeyeceğim Tabii. ama e, baya bir etkileşim var kısacası. Hı -hı. İstersen o zaman birinci hani or ortaya koyduğun bu 25 şarkılık mıydı liste? E, ya 20 civarı diyelim 20 civarı hı hı. Şarkılık bir liste var Oraya hı hı. biz başlayalım Tamam e, Programımız bu şekilde devam etsin tamam. İşte ikinci program Üçüncü program böyle tamam. Devam ederiz gibi Ve çalabileceğimiz hı. kadar çok müzik tamam. çalmaya çalışırız Tabii tabi, tabi. Yani e, müzikle e, sözün birazcık daha dengeli olduğu e, Türk cowboy Kovboy hı hı. programları olacak bu o zaman hangi tarihten başlıyor? 1951 görüyorum burada. Evet, 1951 yılında e, bu arada tam tarihten emin değilim ama 50 ya da 51 olduğuna eminim bir taş Hı -hı. plak e, çıkıyor Türkiye'de. Dönemin e, önemli tango yıldızlarından bir tanesi Celal İnce. E, yani 40'ların 50'li yılların e, önemli erkek e, yıldızlarından birisi. Hı -hı. E, kendisi e, tango plaklarıyla meşhur olmuştu. Tango yorumcusu tango okuyucusu. Aynı zamanda Amerikan ayranı bir kişiydi ve hala hayatta şu anda kendisi İşte yaklaşık işte 22 doğumlu yani yüz yaşına yakın bir yaşta evet, şu anda ve hala hala Amerika'da kendisi e, Tango döneminden sıkıldı e, Yani tango döneminin hemen sonrasında yaptığı bir şarkı var çiftliğim diye e, bu ilginç bir şarkı e, benim tespit edebildiğim kadarıyla yani plaklara yansıyan ilk örnek Türkiye'de çiftliğim Cowboy şarkısı. Sahibinin sesinden taş plak olarak çıktı bu e, şarkı. Bu kayda ulaşabilmek mümkün mü şu anda? Tabii tabii yani internet ortamında Hı -hı. kayıt var artık taş plak artık e, nasıl bir kondisyonda bulursunuz bilmiyorum ama aramak lazım. Yo, yani taş plak şu anda satılıyor mesela? İşte bakmak lazım işte sahaf vesaire Anladım. plakçı. Yani merak ettiğim de hani hı hı. değeri nedir? Çünkü oldukça e, önemli bir noktada yer alıyor. Çünkü anladığım kadarıyla bu şarkı sadece tek başına değil sonra etkilemiş başka evet, şarkıları. Evet evet. Farklı versiyonları da var. Ceren İnce e, bu şarkıyı yapıp ilgi görüyor. Ve daha sonraki dönemlerde e, farklı versiyonları var bu şarkının. E, mesela Ateş Böcekleri hı hı. E, bu şarkının müziğini alarak 68 yılında... Kennedy tabii öldükten sonra Hı. bir e, şarkı yapıyorlar. Johnson çiftliğe Kennedy Başa şeklinde bir şarkıları var. E, yine 70'li yıllarda 75 yılında e, Armağan Şenol, e, Parla Şenol'un babası zaten e, malumunuz. E, kendisi de bir e, yorumluyor bu şarkıyı. 45'lik e, planda ezgi plaklarından çıkmıştı. E, bu ama daha modern bir versiyon. İşte efektler, sintizizer vesaire... İlk şarkının iki farklı daha versiyonu var yine plak üzerinde. İlginç bir örnek. Yayla Kızı olmuş. Yayla Kızı evet e, aslında yani şarkı sözleri içerisinde geçiyor Yayla Kızı. Hı. Normalde işte çiftliğim kovboy şarkısı. Severim seni gel ey Yayla Kızı. Yani şarkının liriklerinden alınmış Yayla Kızı ve yeni baştan e, Yayla Kızı şeklinde. 75 yılında plak olarak çıkmış ama aslında aynı şarkı. Okay. Çiftliğimle aynı şarkı. Okay. O zaman ee, Celal İnce'den Çiftliğim şarkısını ilk şarkımız olarak dinleyelim. Tabii. E, daha sonra e, diğer şarkıları geçeceğiz. Önümüzde epey şarkı var. Tabi liste 20 şarkının üzerinde ama biz herhalde e, bu programlar boyunca 10-12 tanesini falan çekebileceğiz. Tabii, tabii. Ama bir açılışı eski kayıtla başlayalım. Evet, evet. e, Tabi bu e, Ateş Böcekleri'nin versiyonu ve Yayla Kızı versiyonu hani, Türk İşi Kovboylar içerisinde Sadece orijinal şarkıyla bağlantısı olduğu için evet, e, ele alıyoruz. Yani Sonraki versiyonlar diyebiliriz. Yoksa Celalince'nin şarkısının ismi çiftliğim. Kobo şarkısı. şarkısı aynen. O zaman dinliyoruz. Hı -hı. Such a funny old goulash, Diki, diki, diki, diki, diki, diki, diki, diki, diki, diki, diki, diki, diki, diki, diki, diki, Gördüm be, oldu. İlginç bir nokta daha var. Şimdi Celal İnce dönemin büyük ihtimalle çok tanınan bir ismi. Aynen öyle. Ancak e, birkaç jenerasyon sonrasında yani bizlere çok fazla ismi kalmış. Yani o ününü maalesef kaybediyor. E, şöyle kesin. ki 55 yılında zaten Amerika'ya taşındı kendisi. Hı. Yani şöhretin doğrudayken Amerika eğitim amaçlı gittiği söyleniyor. Orada işte bir takım kendisini geliştirmek adına e, akademik eğitimler almış. Ya sonrasında da tamamen çekiliyor. Ama tabii şöhretli olduğu dönemde de işte... Hayatı mecmualar tarafından neşredilmiş ve insanlara ulaştırılmış. Yani dönemin e, pop starı denilebilir. 40'lı ve 50'li yılların pop starı denilebilir kendisi için. Hatta ilk pop starı da diyebiliriz. Evet iddialı bir e, <gülüyor> iddialı bir cümle evet. oldu bu. Ama tabi hani pop e, yıldızı. Yani şöyle bunu açıklamam ya lazım. Yani pop yıldızı popüler. Evet ya yani şey. ta, tango dönemi. Çünkü o dönem hani evet. pop müzik diye bir şey yok. E, tango dönemi. Hani batı müziği olarak sayacaksak tangoyu aslında Gökhan Akçuran'ın son dönemde bir e, yazıları vardı, araştırmalar vardı hı hı. ve yani e, işte e, şansonlardan sansu kantolar evet. bunları da aslında pop müzik olarak ele alabilir miyiz diye bir ve yani bu noktadan baktığımız zaman aslında e, pop müzik hı hı. olarak belki değil ama popüler popüler müzik olarak Doğru. alırsak kelimenin Doğru. anlamını oradan Doğru. belki pop şarkısı dememiz çok da yanlış olmayabilir. Hı hı. Yani ee, işte dedim gibi Celal ince ama şöhretini bir sonraki jenerasyon taşımış. İşte Ateş Böcekleri şarkı devam etmiş demek evet. ki. Ateş Böcekleri onu bir e, parodiyo halinde getirmiş. Evet mizah versiyonu diyebiliriz. Arya Plak'tan çıkmıştı Ateş Böcekleri'nin versiyonu. İlginç bir ekip e, Ateş Böcekleri. E, Sahnelere çıkan, filmlerde yer alan, mizah yapan e, bir ekip. Zaten Ateş Böceği Yalçın e, parodiler yapan Aynen. yani böyle şarkı sözlerini değiştirdiği için hı hı. E, e, bu tip bir şey de değiştirmiş ama demek o kadar aklımda kalmış ki e, yani o kadar önemli bir şarkı. Arada çünkü evet arada, evet, arada baya bir yıl farkı var işte 51'den e, yani 69-70'e. Belki arada hani bakmaya devam edelim. Belki arada başka bir tane daha versiyon çıkabilir. Olabilir. Şarkının. Ya benim şimdi şöyle ki hani bu listeyi tabii ki ben döktüm ama kesin bu kadar tabii. çıkmıştır demiyorum. Ee, şöyle ki hani içerisinde kovboy teması, kovboy müziği ya da parodisi olan hı hı. daha fazla plak çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, özellikle hani mizah plaklarına, evet. mizah ekiplerine, ikililere işte... Ateş böcekleri tarzı diğer gruplara da bakıldığı zaman evet, benzer var. şeyler çıkacaktır. Fatih Müyurdanın da olabilir diye aklıma kalmış ama onu sonra kontrol edeceğiz. Tamam. Ee, o zaman ikinci şarkımıza geçelim. Ee, bulduğun buldun e, ismi... bu arada bir bir noktaya daha söyleyeyim. 1951 yılı diyelim Hı -hı. E, bu çiftlik kovboy şarkısına. Hı -hı. 1962 yılında ilk Türk içi kovboy filmi çevriliyor bu arada. Evet arada ee, yine Beş Hikaye. Fark var aynı. Biraz orada şey yani şu anda kabul ettiğimiz öyle. Evet. Yani 5 hikaye filmini ilk cowboy filmimiz olarak kabul ediyoruz. Hı hı hı. O şekilde. İkinci sanatçımız kim peki? Yani kronolojik olarak gidiyoruz tabii. Tamam. Erkut Taçkın ve arkadaşları. işte memlekette rak müziğinin öncüleri diyebiliriz bu ekip için. 66 yılında Johnny Guitar filminin tema müziğini 45'lik yapmışlar, Yani yorumlamışlardı. rak versiyonu diyebiliriz. Bu da ilginç bir örnek. Odeon'dan çıkmıştı plakları. Peki şimdi Johnny Gitar deyince Hı -hı. o da 1954 yılından bir evet, film. Evet aynen. Ş şöyle bir durum daha var. Bir jenerasyon Hı -hı. özellikle Türkiye'de yani bu özellikle işte müziklerle ilgilenen günümüzde de işte hayatta kalmış abilerimizden de öğreniyoruz. Onlar baya böyle klasik işte John Wayne'li, John Ford'lu onlar o tip cowboy filmlerine büyük hayranlık beslemişler. Daha sonra biz pazar sabahları da hani spagetti <gülüyor> westernler dışında bir de o klasik. Kovboy e, evet. filmleri vardı. Filmleri. Amerikan kovboy filmleri vardı. Hı hı. Ben e, nedense mesela John Wayne'i çok sevmezdim. John Wayne'in filmlerin çoğunda ben kızıl delilerin tarafını tutardım. E, daha sonra Spaghetti Western'i belki de onun hı. için hı. daha çok hı. sevmişimdir. Ama o jenerasyonun e, böyle bu, bu tip filmleri sevdiği bir e, Doğru. Aynen öyle. Ve e, Erkut Taçkın da orkestrası evet. birlikte bu Johnny Gitar'ı yorumluyor. Hı hı. yorumluyor. Hı hı. Ama listeye baktığım zaman sanırım 3 ya da 4 tane farklı yorum var. Evet, Johnny, Johnny Gitar'ın Gitar e, popüler bir melodisi zaten. E, sonraki yıllarda da yorumlanıyor. Mesela Cengiz Coşküner ilk aklıma gelen 70'li yılların başında yorumlamıştı. Hı hı. E, daha sonra Cengiz Coşküner'in yine e, farklı versiyonları da var. E, i̇lerleyen dönemde uzun çalarında ve kaset... Ee, yapıtlarında yine e, yorumları var. Bu da popüler bir merodi. Hı hı. Yani hala mesela çalındığı zaman ya da cowboy müziği dendiği zaman bence ilk akla gelen örnek, örneklerden biri. O zaman daha detaylı girmeyelim. Bir Johnny, Johnny gitarın bir orijinalini şöyle bir dakika kadar dinleyelim. Tamam. Ee, o da e, Peggy hı hı. 1900 1900 e, sanırım 1952 olması gerekiyordu. E, o tarihlerde yani El, baş, 54 54 1954 54, film, 54, evet. film 54'te eee daha sonra filmde de kullanılmış ve e, besteci de Victor Young. Hı, hı. Bir, bir dakikalık bir kısmını dinleyelim. Tamam. Sonra geri döneceğiz. Tamam. Ee... Play the guitar, Play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm. O zaman şimdi Erkut Taçkın'dan önce yapılmış e, versiyon var mı? Çünkü ben hmm. dinlediğim zaman acaba Big Band'lerde kullanıldı mı diye düşündüm bu şarkı çok fazla. Belki İstanbul hmm. işte e, gece kulüplerinde. Sahnede evet. Sahnede çok görüldür Sahnede olabilir. Aynen olabilir sahnede. Ee, Johnny Guitar da o kadar ilginç bir şey ki. Johnny Guitar e, yarış atına da verilmiş ismi. Evet. evet <gülüyor> aynen. Yani çok oldukça e, bizim aslında alt kültürümüze işlemiş bir isim Evet şimdi şöyle bir şey var. Film 54 ama e, şimdi... Eskiden hani sen de bilirsin filmler Hollywood'da e, gösterildiği zaman aynı tarihlerde hani Türkiye'ye gelmiyordu. Sanıyorum bu filmin gelmesi de birazcık zaman almış bize. Yani 60'lara doğru sanırım gelmiş ve bunun etkileri bence 60'lı yıllarda daha çok bizde. Onu bence araştırmak gerekiyor çünkü e, evet 70'lerde 80'lerde var bir 3 senelik ara var ama. Belki daha biraz daha önceki yıllarda ha, daha mı belki bir yıl ya da belki, belki. o kadar da büyük bir e, fark olmayabilir. Birkaç yıl belki. E, tabii tabi. Hmm. Şimdi ama da, yani televizyonun böyle çok hayata girmediği de dönemlerden Doğru, bahsediyoruz. Aynen. Sen nasıl buluyorsun Mesela bu listedeki diğer Johnny Gitar şarkılarını düşünürsek Erkut Taçkın'ın sanımız senin en beğendiğini Erkut Taçkın'ın versiyonu. Evet çok güzel çünkü bir rak ekibi e, Erkut Taçkın orkestrasında öncümüzü seçenler. E, yorum zaten tertemiz ve çok güzel. Hı hı. Ee, yani rock and roll çalan bir ekip, ee, ciddi e, müziklerinde de işte Shadows ya da diğer öncü rock, e rock ekiplerinin e, esintileri de var. Ve gayet iyi. Diğer versiyonlarda iyi ama dediğin gibi benim favorim Erkut Taşkın'ın bu versiyonu. Okey. Ee, o zaman programa başlarken bir şey görüşmüşük seninle. Demiştik ki program öyle bir akıp gitmeye başlayacak ki. Farkına öyle varmadığımız zaman süreler yetmeyebilir bile ve ben evet. bu elimizde derdimiz şarkıların sayısına baktığım zaman hani bundan bir en az 2 ya 3 program 4 program hı. gidebilir diye biz birinci programın sonuna geldik şu anda. Hı hı. Ee, ne, yani, çabuk. Evet, ne kadar çabuk değil mi yani <gülüyor> ikinci şarkı çalacağız ve ikinci şarkımızdan sonra yani Erkü Taçkı ve Orkestrası'nın e, ses yorumladığı, yorumladığı e, zaten. 1966 yılından hı hı. olan bir e, kayıt bu. Hı hı. Ee, bu şarkıyla programımızın bu bölümünü e, sonlandırıyoruz. Ama, ama biz e, Türk İşi Kovboylar, Türk müzik tarihindeki Kovboylar'da ayrıca burada e, bir parantez açtık. Hem filmlerle ilişkisi var, hem sinemamızla ilişkisi var, hem de işte Kovboy imajı da kullanılmış. Bu e, eserlere e, değinmeye önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. O zaman e, bir dahaki Türk İşi Kovboylar radyo programında buluşmak üzere. E, Benden Rutkulu'ya er. Ben de Bilgiç. Bir sonraki programa kadar 15 gün sonraki programa kadar sizlere hoşça kalın diyoruz ve şimdi sizden Erkut Taçkın ve e, arkadaşlarından e, Johnny gitarı dinliyoruz. <gülüyor> Türk İşi Kovboylar Türk Sineması ve Yeşil Çam'da West <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Utku Uluer